في برك وبحرك من أمة محمد النجمين، اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار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 ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف عيد. وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir cuma akşamı bir aradayız. Allah azze ve celle'ye onu konuşmak, onun yarattığı hayatı konuşmak, onun yarattığı bizleri konuşmak üzere bu imkanı bize sağladığı için ham ederim, bunda bizi muvaffak kılmasını da dilerim, doğruyu anlamayı, doğruyu konuşabilmeyi. Önceki derslerden bu yana geldiğimiz noktada, artık şunu iyice kavramış bulunuyoruz ki biz insanların apayrı bir organı var, biz insanların kalbi var. Ve bunu diğer canlılardan insanı ayıran yanı itibariyle çok özgün, çok farklı bir kişi, bir canlı sevebilen, anlayabilen, değerlendirebilen, kasıtlı olarak iyi yahut yanlış işler yapabilen, bunların hepsinin merkezinde olan kalbimizin aslında bedenimizi kullandığımız süreçte ruhsal boyutumuzla da var olan ilişkisi ni aslında detayı itibariyle bilmiyoruz. Cenab-ı Hak işin ruhsal boyutunu konu ettiği ayette, ve sılûne kani ruh sana ruhu soruyorlar. Kuldeki al ruhu ruh min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Bildiğimiz elimizdeki tanım bundan ibaret. O da biziz yani şu anda kendimizin, kendimizle alakalı bilebildiğimiz en öz tanımımız ruh. Bundan ötesini bilmiyoruz. Yani bunu da nasıl ayırt edebiliyoruz? İşte canlı insan ve ondan sonra canlılığı kaybolunca neyi eksildi? Birileri bunu tartmış biliyorsunuz bunun bir ağırlık karşılığı var mı diye, hatta buna karşılık gelen bir de film var bu tartı meselesini yapa durmuş birisi. Hakikaten bir şey eksildiğini ve belli gram düzeyinde bir şeyin eksildiğini falan söylüyor. Biz onun gram karşılığından ziyade başta kendi hissettiğimiz varlığımız yani emin olduğumuz tarafıyla ve sonra etrafımızdaki insanlar, Etkileşime geçtiğimiz, konuştuğumuz, hani bazen kendimizden de şüpheye düşebiliyoruz diyor felsefeciler ama kanıt olarak düşünmesini sunmuş mesela. Düşünüyorsam öyleyse varım diyor. Demek ki önce en azından kendimden eminim. Ben varım çünkü düşünüyorum. Biz düşünmekten ziyade düşünmenin iradeye dönüştüğü, irade sergileyebilmemizi varlık anlamında daha somut bir gerçeklik olarak görüyoruz. Yani bir irade sergileyebiliyorum şu halde ben varım, bir amaç uğrunda bir hareketlilik bir şeyler yapıyorum o zaman ben varım yani yalan değilim. O varlık dediğimiz şeyin görünür bedensel karşılığının çok bir şey ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. Çünkü daha oluşum safhasında babası eve günlük yemek getiriyor, ekmek getiriyor, maydanoz getiriyor, domates getiriyor ve biliyoruz ki poşet poşet aslında Annenin rahmindeki cenin besleniyor yani o götürdüğümüz domateslerden, marollardan, etlerden, ekmeklerden hasıl olan gıdayı anne karnında bedene dönüştüren bir mekanizma var ama bu malzemeyi biz taşıyoruz. Ve bunun zaten bugün itibariyle biliyoruz bedendeki bütün varlıklar aslında topraktaki bileşenlerin karşılığı sonuçta Bedeni toprağa gömdüğümüzde de zaman sonra açtığımızda topraktan başka bir şey görmüyoruz. Şu halde bedensel gördüğümüz karşılığının tamamen bir beden olduğundan eminiz ama bundan öte anlamsal karşılığı dediğimiz, bizimle konuşan, seven, en çok sevgi dikkat çekiyor insanda. Hayvanlarda bu daha primer bir düzeyde, alışkanlık düzeyindeki gibi ama insanda çok daha öte ve daha derin. Bu da yine kalbimizle alakalı bir hadise. Şimdi bu yanımız bizim ortamı anlamlandıran, iyi davranışı, kötü davranışı anlamlandıran, doğru yanlış davranışı anlamlandıran, bir de kendisine amaç kuran, kasıt ve gaye edinen o da bizim kalbimiz. Cenab-ı Hakk, وَلَاكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Demiş, kalplerinizin, Taammud ettiği, hukukçular bilirler bu terimi Taammud, yani amden deniyor. Dolayısıyla bizim bu amd, amden olan, taammud eden yanımız neresi derseniz kalbimiz taammut ediyor. Yani maksatlı bir iş, kasten yaptı dediğimiz zaman işin arkasında kalbi de var demek istiyoruz. Kasten yapmadı dediğimiz zaman işin arkasında kalbi yok demek istiyoruz. Cenab-ı Hak da böyle söylüyor. "Lâ ye'hizukumullahü bil-lagwi fî eymânikum ve lâkin ye'hizukum bimâ kesebat kulûbukum." Allah dillerinizle söylediğiniz şeyleri ciddiye almaz. Bu şöyle bir konunun devamında gelmiş. Allah'tan gayrısına yemin edilmez. Yegâne vazgeçilmez kutsalımız Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla vallahi dediğimizde yani Allah'ı harcamak uğruna, onu tanımamak, onu umursamamak, onu bu iddia ettiğimiz, doğruluğunu iddia ettiğimiz hususta kanıt gösteriyoruz ki buna bir mümin açısından bu düzeyde sahiplenilen ve karşı tarafı inandırıcılığı en yüksek olacak olan şey Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden Allah'tan gayrısına yemin edilmez. Hele hele eskiden kalma putlar adına işte Wallati, Waluzza, vel Lat adına, Menat adına, Uzza adına müşriklerin putralı bunlar yemin eder dururlardı bunlar adına. E şimdi iman mümin olunca yer yer ağızlarından kaçıyor. Birden bire Wallati, vel deyip sonra dediler ki ya biz dinden mi çıktık şimdi ne oldu? Nereden de ağzımdan kaçtı böyle bir şey? Bu bahsettiğimiz o olayda kişi istemli bir davranış sergilemiyor. Alışkanlıkla gelen ağzından kaçan bir şey tabi onu azalta azalta azalta ondan kurtulacak. Burada bir süreç var. Bu süreç dediğimiz hadiseye dikkat kesilelim belki bir zaman bunu da belki bugün konuşmamızda konuşabiliriz. Yani değişim ve dönüşümde bir süreç mevzuu bahis. Şimdi ağızlarından kaçın Hazreti Peygamber'e sormuşlar. Cenab-ı Hak da ayet indirmiş. Allah ayette diyor ki لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِالْلَّغْوِ فِي Yeminlerinizde dillerinizden kaçırdıklarınızı Allah ciddiye almaz. Bundan ötürü sizi sorumlu tutmaz. وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ bima كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Ama kalplerinizin, kazandıklarından ötürü Cenab-ı Hak sizi sorumlu tutar. Kalplerinizin kazandıkları, demek ki kazanım dediğimiz şey de kalbimiz, amden kasten yaptığımız işler de yine devrede olan kalbimiz. Biri yanlışlıkla yapmış dediğimiz hadise de öyle, yani onu sana bilerek yapmış değil derken, kalbinde buna bir karşılık yok, farkında olmadan bunu öylesine yapmıştır. Bu kişiyi masum kılar, neden? Çünkü cürüm, Kalpte varsa kişiyi mücrim kılar, kötü kılar, yanlışlıkla eliyle azasıyla yaptıklarını ciddiye almayız. Hayvanlar bir sürü yanlış şeyler yapabilirler, birini ezebilir, fil adama vurabilir, kimse fili suçlu ilan etmez. Çünkü ardında bunu yapacak böyle bir kalbi yok, böyle bunu planlayacak maksatlı bu cürmü işleyecek. Böyle bir canlı yok, biz sahnedeyiz, insandan bu anlamda korkulur. Çünkü böyle bir kalbimiz var. Önceki dersimizde kalbin karanlığını konuştuk, siyah beyaz, Cenab-ı Hak'la bağlantısı kopmuş. Kendisine hevesten hevese, amaçtan amaça yoran boşlukta bir kalbi konuştuk. Bunun iyiye dönme hali de yine aynı merkezde olacak bir şey. Yani iyilik de kötülük de aynı merkezde. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Hani insanlardan en çok bundan yakınıyoruz. çok yanar döner oluyorlar. Bir öyle oluyor, bir böyle oluyor. Hatta biriyle tanıştığımızda biraz temkinliyiz. Yani şu anda iyi ama birdenbire ya dönerse diye çok korkumuz var. Çünkü kendimizden biliyoruz, biz de dönebiliyoruz. Yani o kişiyle olan ilişkimizde birden ona hiç olmadık bir yüzümüzü gösterebiliyoruz. Ve insanlar uzaktan melekler konuşup veya... Haricen birileri insanlar hakkında konuşacak olsaydı en belirgin yanları bu olabilirdi. Aman ha dikkat et biraz çok şeydirler onlar. Yani hiçbir hayvanda vesaire olmaz bu biz insanda olan. Bu değişkenliğimiz çok ürkütücü ve biz bunu çok iyi biliyoruz. Hayatta en iyi öğrendiğimiz şeylerden bir tanesidir. Hatta o kadar abartı cümlelerimiz var ki babana bile diye başlayan. Çünkü olur da babam bile değişebilir yani bu kadar güvenmemiz gereken kişi, vallahi hiç belli olmaz. Hele bir başka bir şey konusu olsun değişebilir, insanlara güven olmaz diye bir şey var. Bu değişkenlik, bu birdenbire farklılaşması, belki bugün bazılarımız benzer olay yaşamıştır. Arkadaşından öyle bir değişik davrandı ki hayal kırıklığına uğradım, sevdiklerinden olabilir. Biliyor musunuz? Aslında kalbin adı da bu kelimeden geliyor kalp bu değişkenlikten bu yanar dönmekten bu alabaro olmaktan bu alt üst olmaktan bu tepe taklak olabilmek becerisinden adını almış. Kalp tepe taklak olan şey demek. Bir öyle bir öyle olabilen şey demek. İnkılap diye bir şey biliyorsunuz aynı kökten. İnkılap ters yüz olması demek. Devrilmesi demek. Alt üst olması demek. Kalp de hiç beklenmedik şekilde Bambaşka olabiliyor, en şaşırtıcı yani tam 180 derece yatayda veya dikeyde düşünün tam 180 derece. Yani dersin içine başka biri kaçmış ya. Bugün bana bir davrandı, bu insanlar hiç güven olmuyor dediğimiz deneyimlerde insanın o arka planda değişebilen kalbi ama bu iyiden kötüye, kötüden iyiye, iyiden kötüye, kötüden iyiye her ikisi, her iki ihtimali de alabilir. Çünkü o karşında bulunan kişi irade sahibidir, tercih sahibidir ve bundan önceki derslerde konuştuk. Sadece tercih sahibi olsa iyi, tercihlerini etkileyen yoğun duygu merkezleri var, arzu merkezleri var, hırsları ve benzeri duygu çeşitleri var. Bu çeşitlilik içerisinde e, bambaşka bir hal alabilir. O yüzden adamla seyahat edeceksin, adamla alışveriş yapacaksın, adamla konuşuluk edeceksin, biraz tanırsın derler. Ama bu bile garanti değil yani adam tercihini değiştirip veya kadın adam derken insanlık kastediyorum, bambaşka bir hal alabilir. Allahumma ya mukallibel kulub demiş Allah'ın Resûlü. Ey kalpleri alt üst eden Allah'ım mukallibel kulub bu kelimenin fiilini kullanarak yani fiil kallebe yukallibu ters yüz etmek, alt üst etmek inkılaptaki gibi Kalp kelimesi de oradan, onu kullanıp kalple birlikte, ey kalpleri alt üst eden Allah'ım demiş. ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى د۪ينِكَ وَطٰهَتِكَ Benim kalbimi sana itaat üzere sabit kıl. Demek ki böyle bir korkumuz olmalı. Ya kalbim ters yüz olursa, ters dönersem, yanlış yaparsam, tercihlerimi bozarsam, biz davranışlardaki başarımız bile... Allah'tan bekleyebilmeyi öğrendik Allah'ın Resulü'nden. Yani iyi şeyler yapabilmeyi bile Cenab-ı Hak'tan bekleyebilmek. Kötü şeyler yapınca Cenab-ı Hakk'ın buna fırsat verdiğini ve müsaade ettiği için yapabildiğimizi bilmek. Çünkü evrende zerre kadar noktada bile hiçbir iş, oluş ve eylemin onun müsaadesi, izni olmadan hatta onun bunun için gerekli olan enerjiyi sağlamadan gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Müminlerin nazarında kuvvet dediğimiz hadise, ful bütünüyle yekpare tektir ve Allah'ın elindedir. Yani parçalanamaz. Kuvvet evrendeki her yerdeki bütün enerji deyin, kuvvet deyin, adına havl deyin, ne derseniz deyin, hepsi bütünüyle Allah'ın elindedir. Bir caninin cinayeti başarabilmesi de, orada kurşunu sıkabilmesi için gerekli olan enerji, kurşunun gitmesi için sağlanan enerji, hepsi bu ancak Cenab-ı Hakk'ın fırsat açmasıyla, alan açmasıyla mümkün olabilir. Dolayısıyla iyi yahut kötü hiçbir iş ve oluşun Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ve izni dışında olması söz konusu değildir. Bazı kimseler bunu parçalı düşünüyorlar. İyilikleri Cenab-ı Hak iyilik tarafı o var gücüyle iyilikleri yaymaya ve iyilikler için çağırıyor. Şerce pes orada da bir şeytan var, onun da belli bir gücü var. Belki zayıf ama olsun yani. O da kendi çapında böyle iki tanrılı bir düzlem tahayyül ediyor. Hayır, varlık bütünüyle Allah'ın yarattığı varlıktır. Varlığın içerisindeki her şey de bütünüyle Allah'ın kontrolündedir, o yaratmıştır zaten. Dolayısıyla iyi yahut kötü yapabildiğimiz her şeyi Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle yaparız. O yüzden yapabilmek için bile Cenab-ı Hak'tan, lik yönünde, talepte bulunuruz. Hatta kötülüklerimizi de engellemesini isteyebiliriz. ''Ya Rabbi gün gelir de ben kötü bir iş yapmaya kalkarsam beni engelle ya, senin orduların çoktur. Bak bugünden istiyorum, bugünden duamı yapıyorum. İleride çünkü bu kalp denen şeyin şeyi belli olmaz. Yani bir şehvet görür, bir arzu görür, bir istek görür, bir an kontrol yani etmekte zorlanırım edemem diyemem Cenab-ı Hak kontrol edemeyeceğimiz bir yükü yüklemez yüklerse zaten sorumlu olmayız. Ama Allah öyle bir bilince sahip olmalıyız ki kalbimizi yönetirken, şimdi ruhsal boyutta düşünün biz kalbimiz aradaki ilişki ve irtibat noktaları çok bilmiyoruz, özünü de bilmiyoruz dedik ruhun. Allah Azze ve Celle وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Size ilimden az bir şey verildi dedi. Ruhun Allah'ın emrinden olan bir varlık olduğunu söyledi. Yani Allah emretmiş ve o varlık olmuş bu kadarını biliyoruz. Ve ilim olarak da çok şey bilmediğimizi söyledi. Bu bize ruh konusunda çok kapsamlı bilgiye sahip olmadığımız ve hatta olamayacağımız düşüncesini telkin ediyor. Şimdi... Biz içinde kalp bulunan ve kalp ile bedene veya kalp ve benzeri organlar üzerinden bilmediğimiz şevherler Allah biliyor. Üzerinden bedene tahakküm ediyoruz. Bu doğru. Ama biliyoruz ki kalp olsun başka şeyler olsun Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bu sistemi doğru kullanabilmek için yine en güçlü dayanağımız Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi sen bizi sabit kıl diye Resulullah dua etmiş. Allah'ım yarınlarda sen bizi sabit kıl. Allah da diyor ki yusabbitullahullezine amanu bil kavl'is sabit. Allah iman edenleri doğrusu söz üzere sabit kılar. Fil hayatid dünya ve fil ahireh. Hem dünyada hem ahirette. Şimdi kalbimiz dediğimiz süreçte bunu doğru kullanabilmek ve cenab ı Hakk'ı Allah irtibatımızı kalıcı kılabilmek dua burada çok önemli bir merkezde. Bir örnek aklıma geliyor sahabilerden bazıları uhuda gelirken münafıkların etkisi altına girip bu savaşa gidilmez geri dönelim demişler. Yeltenmişler. Cenab-ı Hak diyor ki idhamatta iftani minkom sizden iki taife yeltendi entefşela Çözülmeye yeltendi. Şimdi kalplerinde iradelerini bu tarafa çevirmeye kalkmışlar. Duygularını öne çıkarmışlar ve kararlarını bu yönde alacaklar, ters yüz olacaklar neredeyse. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki وَاللّٰهُ وَل۪يُّهُمَا Allah o iki topluluğun, bunlar iki kabile gibi düşünün, dostudur. Dolayısıyla çözülmelerine fırsat vermedi, dağılmadılar, toparlandılar da Rasûlullah'la birlikte kaldılar, münafıklarla birlikte kaybetmediler. Bunlardan birisi zaman sonra diyecek ki, böyle bir hadiseyi yaşamış olmak çok talihsiz, Rasûlullah'ı yarı yolda bırakmak, bırakmaya yeltenmek bile ama ben yine de çok mutluyum çünkü böyle bir talihsiz hadiseden, ve bir ayet indi ve bu ayetin içerisinde biz ''وَاللّٰهُ Yuhuma Allah o iki topluluğun dostudur. Burada ne anladık? Bu iki topluluk günü öncesi, zaman öncesi Cenab-ı Hakk'a kulluk ederken, Cenab-ı Hakk'a dua ederken, geleceklerine de dua ettiler. Yani iyi günlerinde Ya Rabbi sen zor günlerde bizi destekle, bizi muhafaza et. Bu iradenin delinmesi gibi bir şey değil. Yani aynı durumda kalan bir başkası cürüm işlediğinde ''Ya Rabbi ötekini korumuşsun, beni de korusaydın'' diyemez. Çünkü onun öncesinde duası var, iradesi var, iradesini koymuş işin içerisine. Dolayısıyla dua ile önden arkadan hayatımıza öyle geniş bir irade yayabiliriz ki bizi gelecek zamanlarda korur. Diyelim ki başka bir şehre gitmiş, şehre giriyor yani... ''Yarın bu şehirde tanışacağım insanlarla, bu ortamlarda, burada yapacağım ticarette yani bozulabilir miyim? Bir kalp taşıyorum, ters yüz olabilirim.'' O zaman şehrin girişinde ''Ya Rabbi beni bu şehirden çıkana kadar koru.'' وَقُلُ رَبِّ اَدْخِلْن۪ي مُدْخَلَ سِدْقِن۪ ''Doğruluk üzere girmemi sağla.'' وَأَخْرِجْن۪ي مُحْرَجَ سِدْقِن۪ ''Ve buradan doğruluk üzere çıkmamı sağla.'' Üniversiteye gelmiş genç. Burada yığınla, insanla tanışacak. İyileri var, kötüleri var, zararlısı var. Annesi yola vururken Allah iyilerle karşılaştırsın demiş. Dua bizim önümüzü uzun farlar gibi açıyor. İrademizi ileri doğru atıyoruz adeta. Bizim kendimizi yönettiğimiz bir süreç bu. Evet kalp gibi irademizi gerçekleştirdiğimiz aslında ayarı, fıtratı çok düzgün ama eğer iradeyi değiştirecek olursak ters yüz olabilen bir organımız var. Kendimize çok güvenemeyiz. Bu da çok önemli bir bulgu. Resulullah'tan öğrendik. Kendimize güvenemeyiz. Mesela Allah'ın Resulünün bir duası var. Rabbena <gülüyor> tekilni ila nafsi tarfe ayn. Allah'ım beni kendimle bir an bir göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa baş başa yalnız bırakma beni kendimle baş başa bırakma, adeta beni yönet diyor. Çünkü kendimle baş başa kalırsam, yanlış yapmaktan korkuyorum. Bu kötü bir şey mi? Hayır, bu kötü bir şey değil. Bu kontrolün belki de görünen en iyi hali, kişinin kendisine çok fazla güvenmeyip yaratıcısına güvenmesi, yaratıcısından var eden kudretten bu denli yakın ve sıcak bir bağ içerisinde Destek beklemesi. Bu böyle oluk oluk dua olur, fışkırır. Asıl kendisine güvenenler ben yaparım, ben ederim, ben yapma diye Cenab-ı Hak'tan da destek almayanlar böyle yanlışın ta ortasına düşebilirler. Çünkü çok değişken bir mekanizmaya her an değişebilecek bir potansiyele sahibiz. Biz insanız. O insan dediğimiz hep bu kısa şeylerde izlediğimiz çok korkunç şeyler yapabilenler onlar hep başkaları değil. Yeri geliyor, biz oluyoruz. Yani bugün bir kadın gördüm böyle, çocuğunu götürüyordu, bir yandan da arabayı çekiyor, itiyor önünde bir şey. Çocuk arabanın önünde duruyor. Araba dediğim şey, ee, valiz. Valizin önünde duruyor böyle çocuk. Bir arabana testten çarpacaktı çocuk, geri geri geliyor annesi ittirdikçe. Çocuğun adı da Tuna. Tuna, Tuna bağırıyor böyle annesi. Çocuk o kadar kıl hareket ediyor ki yani o kadar gıcık o da anne yüreği ama şey yükseldiği zaman duygular, öfke yani öyle yüzü değişti ki böyle bir tuttu kolundan nasıl sıktı böyle devam etti hala kapıya doğru ben, ben de uzaktan izliyorum. Şimdi bağlantı anne bağlantısı ama çocukla olan ilişkisi fakat öfke çok hızlanırsa biz beklemedik şey yapabilirsiniz, yani ben kendimden beklemezdim diyebilirsiniz, kaldırıyor duvara vuruyor, ne bileyim çok sert vuruyor, bayıltıyor, öldürüyor. Bizden kötü şeyler saldırı olabilir, o yüzden öfkemize, hırsımıza yenilebilmek gibi, yani yenilmek kendisi güzel değil. Yani bir taşkınlık yapabiliriz, kendimizi kontrol noktasında kalbimizle olan ilişkimizde Cenab-ı Hakk'ı devreye koymaz isek, irtibatı bağlanmayı Cenab-ı Hak ile yapmaz isek, biz hiç beklenmedik birine dönüşebiliriz. İleride on yıl sonra ben böyle bir şey yapacak adam değildim diye başlayan cümleleri biz kullanabiliriz. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Gidin hapishanelere, oradaki insanlara pek çoğu böyle diyecektir. Yani ben böyle şeyler yapacak biri değildim ama nasıl oldu bilmiyorum. Yaptık işte kötüye uyduk, kötülük yaptık, adım adım yaptık vesaire. Dolayısıyla çok hassas bir yönetim sergilemeliyiz, kendimizin bu kadar alt üst olan bir baktığında turabi baktığında yazı gibi olabilen ters yüz olabilen, bir baktığında mutlu bir baktığında mutsuz olabilen bir organa sahibiz ve bu irademizi doğru kullanabilme sürecinde çok dikkatli ve kendimizi tanımak durumundayız. Kalp dediğimiz organımızın adının böyle olmuş olması çok çarpıcıdır, adı buradan geliyor ters yüz olabilmesinden geliyor. Onu düz tutabilmek, yaratıldığı orijinal halindeki gibi düz kalmasını sağlayabilmek, Allah'ın bizden beklediği hayatın ödevi yani yaşamın, hayatın temel ödevi kişinin kendisini zapt edebilmesi. Buna biz istikamet diyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak ölürken iyi olanları tanımladığı ayette, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ Rabbimiz Allah'tır demiş. ثُمَّ <gülüyor> اَسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere olmuş olanlar. Bunlar istikamet üzere olan kimseler. Bir başka örnek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisine meftun bir bayan var. Adının Züleyha olduğu geçiyor. Kur'an'da Aziz'in kadını diye geçer. Ama Hz. Yusuf'a meftun bir kadın, ee, onu kendisine çekmek istiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam normal bir insan yani bir peygamber Allah Azze ve Celle'yi biliyor ama e, bir sıkıntı süreci içerisinde kadının kendisine uyguladığı bir çekim var. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın da benzer bir kalp taşıdığını ve kendi kararını, kararlarına karşı nedenli güvensiz olduğunu ifade eden bir ayete gidelim şimdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kadın kendisine bastırdı, bastırdı, bastırdı. Köşe bucak kovaladı. Bir de yöneticinin kadını sarayda söz sahibi. Onu ardı ardına ki kitlediği kapıların ardında hapsetti, yakaladı. Ve ghallaqatil abwaab Cenab-ı Hak kapıları da kilitledi. Bakın kapılar. Gallaqa üst üste kilitleme demek. Kapıları üst üste kilitledi ve kadın dedi ki: "Hey talak. Hadisene." demek. Cenab-ı Hak diyor ki: "Varavadetul lati huwa fi beytiha." O Hazreti Yusuf'tan böylece murad almak isteyince ve lakin hemmet bihi ve biha kadın ona yeltendi ve hemme biha kadının yeltenmesi açık zaten yani kovalıyor peşini ama Hazreti Yusuf ne durumda ona bakıyoruz ve hemme o da ona hemne bu yeltenme ön لَوْ لَا اَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ Ama Rabbinin burhanını görmeseydi, Yusuf da ona aynı şekilde, aynı karşılık gelecek bir potansiyelle yeltenecekti. Hz. Yusuf Aleyhisselam'da da aynı potansiyel var. Kadın bir bilse bilmiyor. Halbuki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı engelleyen tek şey, oraya gidelim. Neyi engelledi? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı önden ortaya koyduğu iradesi engelledi. Dedi ki, قَالَ رَبِّ السَّجِنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيَّ Rabbim, bunların beni çağırdı. Bu başta birdi, sonra diğerleri de katıldı. Yani kadın, kadından sonra başka kadınlar da katıldı. Şöyle katıldılar. Hazreti Yusuf'la kadın arasındaki bu olay konuşulunca saraydan saraya, elit çevrelerde, Dedikodu edilince, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Şehirde kadınlar dediler ki, اِمْرَأَةُ azizi Aziz'in yani başbakan gibi düşünün, başbakanın kadını تُرَاوِدُ فَتَاهَا Uşağına, uşağından murad almak istemiş. قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنْ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنْ O onu sevgisiyle sarmış. قَدِ شَغَفَهَا حُبًّا Arapça bilenler bilir, zamirler erilden dişiye, Yusuf sevgisiyle kadını sarmış. Yani sevgiyi böyle ifade ediyor. Cenab-ı Hak da bu ifadeyi Kur'an'da şey yapıyor, kılıf gibi yani kaplamış sevgisiye, başka bir şey göstermiyor. قَدِ شَغَفَهَا حُبًّا Böyle dedikodu ettiler. اِنَّا naraha fi ضَلَالٍ mubin. Şu kadına bak ne kadar büyük dalalet yanlış içerisinde. Bunu duyunca Aziz'in kadını فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ Onların kendisi hakkında böyle ileri geri konuştuklarını duyunca اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ Hepsine adam gönderdi, çağırdı onları. وَاَتَدَتْ lehunna مُتَّكَاً Bir ortam hazırladı onlara. وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِنْهُنَّ سِكِّينًا Her birinin eline bir bıçak verdi. Ve sonra وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ Bir yanda ellerinde turunç giller, her birinin elinde keskin bıçaklar, o diyelim ki e, portakalla veya elmayı soyuyorlar. O arada Hazreti Yusuf çağırdı. اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ Çık onların yanına dedi. Felemma Dün Hazreti Yusuf'u kınayanlar bir, bir duruş sergiliyorlar değil mi? Onlar da o esnada kendilerince duruş sergiliyorlar. Ama görünce nasıl tersiz oldular, فَلَمَّا <gülüyor> aynahu O'nu görünce, اَكْبَرْنَهُ öyle büyüttüler ki gözlerinde. وَقَطَّانَ <gülüyor> ne Bu esnada gözleri, Hz. Yusuf'ta elleri o esnada yaptıkları iş artık otomatik yapıyorlar o esnada ne yapıyorlarsa. Cenab-ı Hak diyor ki, önden arkadan ellerini yaraladılar. وَقَطَّعْنَا Şuradan bir çizik, şuradan bir çizik attılar. Farkında da olmadılar. وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا Dediler ki haşa yani bu beşer falan değil. in haza illa مَلَكٌ كَرِيمٌ Bu olsa olsa bir güzel melek başka bir şey değil. Sonra bunlar da katıldılar kervana. Hz. Yusuf'u kıstıran, peşini kovalayan. Hal böyle olunca Hz. Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dedi ki qaala ey rabbim tehdit ettiler eğer boyun eğmezsen seni hapse attırırız böyle sarayda falan kalamazsın dedi ki qaala Rabbim siz cinu uhabbu ileyye mimma yed'unani benim için hapis beni çağırdıkları onların beni çağırdıkları bir kişi değil çoğul çağırdıkları şeyden daha sevimlidir sonra diyor ki وَاِلَّا tasrif عَنِّي كَيْدَهُنَّ Bu kadınların tuzaklarını benden savmaz isen, bu اِلَيْهِنَّ Ben onlara akarım. Akmak, bizde kaymak deriz. Akmak, böyle suyun akması gibi, su ne kadar çekime doğru doğal olarak akarsa, Allah'ım sen beni koru, eğer sen beni korumazsan ben irademi doğru bilirim Bu bir peygamber. Ve kendi iradesiyle ilgili tasarrufunda yakın zamanda kendisine güven duymuyor, Allah Azze ve Celle'nin gücüne kudretine sığınıyor. Asıl en büyük güvence kalbimizi yönetmekte, kendimizi yönetmekte en büyük güvence, en büyük tedbir Allah Azze ve Celle'ye bağlanmaktır. O yüzden bundan daha ötesini Rasulullah söylemiş: "La <gülüyor> tekilni ila nefs'i, beni kendime bırakma." parfta bir göz açıp kapayıncaya kadar. Şimdi bu kadar ters yüz olabilen kalbimiz, bu kadar her gördüğüne heves eden, her gördüğüne atlayan, atlayabilen duygularımız varken bizim irademizi istikamet üzere götürebilmemiz için birinci adım nedir? Hayat online olabilmek. Çevrim içine geçebilmek, çevrime girmek ile olur. Kalbimiz durduk yerde Çevrim içi olmaz, online olmaz. O yüzden bilgilenmesi lazım. O yüzden o resimde şeyli bir şey koymuşlar. Yani bir taraftan ve bu taraftan bir lamba gibi yanıyor. Bu önemli aslında. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki İstecibû lillâhi ve lirrasûlî idâ da'akum limâ yuhyikum. Size hayat verecek olan şeye Allah ve Resulü çağırdığında icabet edin. Bakın çağrıldığı şeyi hayat verecek olan şey diye tanımlıyor. Eğer buna icabet etmezseniz de ölü kalırsınız anlamı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalp durduk yerde kendisi canlanmaz, online olmaz, bilgiye ihtiyaç duyar. Bilgi de Allah Azze ve Celle'nin etrafımızda var ettiği her türlü ayetten hitap ettiği ayetlere kadar uzanan geniş bir süreçtir. Bu sürece girmemiz ve girdiğimiz zaman uyanmamız, önceki derslerde konuştuk, uyanıp hakikate bağlanmamız lazım. Bunun daha spesifik halini konuşacağız bugün. Bir defa insanlar diyorlar ki, boş olan bir şeyden yani amaçsız olan bir şeyden bir istikamet oluşmaz. Biz kalitede buna strateji oluşturabilmeniz için diyoruz amaçlarınızı kurmanız lazım. Amaçlarınızı oluşturmadıysanız stratejileriniz olmaz sizin, bir yolculuğunuz da olmaz, bir istikametiniz de olmaz. O zaman ilk adımda amaçlar oluşturulacak. Biz farkında değiliz, aslında amaçlarımızın peşini kovalıyoruz. Eğer amaçlarımızı değiştirmez isek, bazen dine heves ettiğimiz zaman bile dini araçları da Yine aynı amaçlar için kullanma yanlışına düşüyoruz. Ne demek istiyorum? Yani amacımızı diyelim ki dünya olarak belirlemişiz. Sonra dine dair bir şeyler öğreniyoruz. Bu bizim amaçlarımızı da yarar tarafı var bunun diye. Aynı şeyleri, namazı, ibadeti vesaire yine hala aynı amaçlar için kullanıyoruz. Amaçlarımızı değiştirmedikçe aslında biz hiçbir zaman çevrim olmayız. O bakımdan her namaz kılan çevrimiçi değildir. Yani biz böyle dedik online çevrim içi, kalbin hayat bulması, kalbin sağlıklı olması. Kur'an ifadesi böyle, illa men atallaha bi kalbin selim. Herkes kaybedecek, sadece Allah'a selim bir kalp ile gelenler kurtulacak. Selim, sağlıklı demek. Sağlıklı bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak, Bizim nihai amacımız, bunun için istiyoruz, bu da araç aslında, bunun için istiyoruz, şundan ötürü istiyoruz. Mevcut bir geçici yaşam içerisindeyiz, kalıcı bir sonsuz yaşama kavuşmak istiyoruz. Bu bizim nihai amacımız, bu da Allah'ın rızasıyla eşdeğer bir sonuç. Dolayısıyla eğer böyle bir amacı bizi heyecanlandıracak, Duygularımıza da hitap edecek, beklentilerimize de hitap edecek. Bir amacı sahici yaşamaz isek biz bu süreçte gerçekçi bir yolculuğa giremeyiz. Ria bizi kaplar. Ria dediğimiz şey de dini araçların dünyevi amaçlar için kullanılmaya başlaması. Namazı kılıyor ama hala dünyada bir işe yarasın diye kılıyor birileri memnun etmek için. O zaman ilk etapta amacı doğru bir şekilde oturtmak lazım, amacı sağlıklı bir şekilde kalbe yerleştirmek lazım. Eğer amaç sağlıklıysa, iyiyse, düzgünse yolun sonunun iyi çıkacağı garanti. Cenab-ı Hak ne diyor ki, bunlar savaş sonrası tutsaklar var biliyorsunuz, savaş sonrası tutsak ediliyorlar. قُلْ لِمَنْ ف۪ي اَيْد۪يكُمْ مِنَ Esra. Elinizin altındaki esirlere şöyle de, şu anda durumları çok kötü. Müslümanlara kastetmişler, yanlış yapmışlar, savaşa gelmişler ama yenik düşmüşler, esir olmuşlar. Ama her şeyin sonu mu? Onlara de ki diyor Cenab-ı "Kul, <gül> قُلْ لِمَنْ فِي اَيْد۪يكُمْ مِنَ الْأَسْرَةِ Elinizin altındaki esirlere deyin ki, İlmi Allahu fi kulubikum hayran. Allah kalbinizde hayır bilirse biz bilmeyiz. Siz benim kalbimde ne var bilmezsiniz. Ben sizin kalbinizde ne var bilmem. Ama şunu biliyoruz. Allah birbirimize de dedirtiyor bunu. Eğer kalbinde senin hayır varsa koşullar bu kadar kötü şu anda senin için biliyorum. Ama kalbinde hayır varsa يُؤْتِكُمْ hayran. Allah size hayır verir. Kalbinde eğer hayır varsa düzeldim, ben müminleri gördüm aralarında şu anda epey zamandır tutsam ama yanlış yapmışız. Biz bunlara niye saldırdık ki? Gerçekten iyi insanlar Allah'a kulluk ediyorlar. Hiçbir şeyi tanrılaştırmıyorlar. Hepsi bir tarağın dişleri gibi yüce yaratıcının önünde sadece ona secde ediyor. Kula kulluk burada yok. Kimse kimseyi Kula kulluğa zorlamıyor, kendisine kulluğa zorlamıyor. Büyük, küçük, yaşlı efendi hepsi Allah'ın önünde seriliyorlar. Bunlar iyi insanlar, insanlara iyilik ediyorlar. Ben de bunlardan olaydım keşke, bunlara yanlış yapmışız dese bu bir biliyorsunuz geçici tutsaklık dediğimiz zimmetleme var Müslümanlıkta. Yani savaş sonrası alıp insanları hapislere doldurmuyorlar. Hadi burada çürüyün falan. Hayır, hayatın içerisine katıyorlar ama bunlar bize saldırma amacıyla üzerimize gelmiş bir kitle yani. Kastını tam teşebbüs üzere yakalamışız bunların. Bunları zimmetliyorlar diyelim ki A'ya B zimmetliyor, sana da bir tane falan falan. Bunların özgürlükleri üzerinde belli kısıtlar var. Çünkü hala onlardan yana tehlike ihtimali var. İyileşinceye kadar bu bir rehabilitasyon süreci. Seyahat mesela istediği gibi seyahat edemez, sağa sola gidemez. Ee, temellik mülkiyet özgürlüğü üzerinde kısıt vardır. Bir zaman içerisinde mümin toplum içerisinde ıslah olunca bunlar Allah azze ve celle onları salı vermemizi emrediyor. Fe buhum in alimtum fihim hayra. Onlarda hayır gördüğünüz zaman mükatebe ile salı verebilirsiniz. Ama hayır gördüğünüzde. Burada salıversek gidip bütün millet aleyhimize kışkırtacak, bize zarar verecek bir şeyi. Ha bugünkü modern dünyaya ne yapıyor? Hapise atıyor, bekletiyor. Elini ayağını bağlıyor, at, bekletiyor. Bu daha insani değil. Bu rehabilitasyon da değil yani. Öldür daha iyi. insanın ne olacağı belli olmaksızın böyle hapislerde çürümesi çok kötü. Müslümanlıkta böyle bir ceza biçimi de başvurulan bir yöntem değil esasında. Genelde çözüm... Yani diyelim ki adam adamın bir şeysine kastetmiş, ne yapmış? Gözünü oymuş. Biz ona kısas uyguluyoruz mesela, direkt çözüm. Tabi kişi karşılığını illa isterse, gözü çıkarılan kişi karşılığını isterse aleyhim fiha, ف۪يهَا اَنَّنْ bin nefsi. Cana can, sen benim canımı kasteder öldürürsen, senin de canını üzerlerine bir boştur şu toplumun. Benim canıma kastedenin de onlar canına kıysınlar. Çünkü benim canım ucuz değil, mücrimin canından. En nefse bin nefsi, ve'l ayni bil ayni ve'l anfi bil anfi bil kadar, dişe diş. Ve'l curuha kısas. Yaralamışsa da yarasına kısas, aynı eşdeğer yaralanır o kişi. Şayet mağdur bunu istiyorsa tabii. affedersek Cenab-ı Hak affetmesini özendiriyor. Bağışlamanız takvaya daha yakındır. Olay orada çözülür. Bu iş biter. Öyle atıyorlar insanları aylar, yıllar, insanlıklarından çıkıyorlar. Geçen bunu bu kadar yakın hissettim. Geçenlerde Sinop'a gittiğimde oradaki o meşhur cezaevini gezdim. Yani bakın bütün çitenliğimle söylüyorum. Burada da idam ediyorlarmış dediler. Orada o kadar etkilenmedim. Daha haracı falan vardı. söyler bitiyor. Ama o Belirsiz, uçsuz, bucaksız, kapalı ortamdaki şey çıldırtıcı geldi bana, korkunç geldi. İçeri böyle bir girdim hemen çıktım dışarı. Dedim Ya Rabbi benim de nasibim bu kadar olsun. Yani dua ettim ileriki günler için. Şimdi süreç Allah Azze ve Celle'nin bütünüyle yönetiminde olunca bu kadar yanar döner, bu kadar değişken... Varlığımızla hem kendimiz hem de bu kadar değişken insanların arasında aslında tehlikenin tam ortasındayız. Çok korkunç bir varlığımız var, merkezi de böyle bir kalbimiz. Amaçları sahici bir şekilde belirlemez isek biz gerçekçi bir tutunma ve bağlanma yaşayamayız. Allah o kölelere söyle kalplerinde hayır varsa merak etmesinler. Allah onlara hayır verir illa ki. Derken bize kalbimizi güvence gösteriyor. İçinde senin hayır varsa, ki orası kalbin, Allah sana hayır nasip edecek. Bundan emin ol. Sen gerçeğin arayışı içerisindesin, doğrunun arayışı içerisindesin. İyi olmak istiyorsun, kötü olmak istemiyorsun. Göz göre göre bir yanlışa yanlış, bir doğruya yanlış demeyeceğine kendi içinde konuşurken yapmam ben bunu diyorsun. Araştırırım, duygularımla ters çıksa da. Doğru ise aklettim, doğru ise tamam. Yani bana duygularıma ters geliyor, çıkarlarıma ters geliyor diye yani. Bir tane Müslüman arkadaş gelmişti, bir ara bize takılıyordu. Bir gün Haydar ona sor dedi ki sen de içki içer miydin eski zamanlarında? Güldü dedi, biz çok içerdik dedi yani. Peki nasıl bıraktın diye sorduk. Hmm, dedi ki yani yanlış Allah istemiyor diye bıraktım yani biz alışkanlık o zorluk hani çok dedi ki içince iç de dedi iyi olmuyor ki artık o da da başka bir zorluk var sürekli onu kızdırıyorum onu hep yanlış yapıyorum o yani bunun bir kere yanlış olduğunu bilince bak bu bilinç düzeyi artık e, alışkanlıklarınızla çakışma yaşıyorsunuz bize çok çarpıcı bir şey söyledi içince de tamam bu tarafı zor da içince de zor dedi. Yani i̇çmeye de devam edemedim. O da zor çünkü onun bana yasakladığı ve yanlış olduğunu söylediği ve benim de yanlış olduğunu gördüğüm bir şeyde, evet ilk yasaklamış bunu doğru değil dediğim bir şeyde duygularımla eşleşmediği zaman ne yapacağım? Tercih kullanacağız. Hep tercihimizi duygularımızla doğrularımız arasında kaldığımızda dışa vuruyoruz. Eğer tercihlerimizi doğrularımız olarak Kalbimizde hissediyorsak biz iyi olacağız. Eğer amaçlarımız sahici değilse biz yolculuğu sahici yaşayamayacağız. Bununla şunu demek istiyorum ve öncelikle kendime, sabah kalktığımda bu günden ne bekliyorum? Bu kısa periyotlu bir beklenti. Akşama, sonraki güne yer yer hayal dediğimiz bir şey de bir şey üzerinden... Çok hızlı matematiksel bir hareketlilik yaşıyor zihnimiz ve geleceğe gidiyoruz. Eğer bugünlerde heyecan veren bir şeyler yoksa haftaya uzanıyoruz. Haftada yoksa aylara uzanıyoruz ve ileri doğru taşıyoruz. Eğer bunun ucu gidip duvara tosluyor ve dünyada bitiyor ise yani en fazla emekliliğe uzanıyor bakıyorsun hayali. Emekli olunca işte diyor burayı yaptırıyorum siz de gelirsiniz otururuz. Sanki böyle sonsuz bir zaman yaşayacağız. Sonrası yok. Sahici düzlemde Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şeyler gerçekçi bir beklentiye dönüşmemiş ise kalbimizin bu süreçte bize katılması zor görünüyor. Hangi dini uygulamaya elimize atarsak atalım, hep bu amaçlara hizmet etmek için kullanabileceğiz demektir. O yüzden Kur'an'da nice ayette Allah'a iman ile ahirete iman eşleniktir, peş peşe. بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ billahi بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۜ Allah'a ve ahiret gününe iman. Eğer ahiret gününün heyecanı sahici bir şekilde içimize düşmez ise, kalbimize düşmez ise, gerçek bir beklentiye dönüşmez ise dünyadaki alternatiflerini bastıramayacak demektir. Bastırmayınca biz dünya beklentileri altında ezileceğiz. Ahireti veya dini de bu süreçte tüketeceğiz demektir. O yüzden Kur'an'ın daha girişinde Cenab-ı Müminleri anlatırken "Ve bil ahiretihim diyor. Ahirete onlar yakinen, yakin yakın düzeyinde Bakarlar. Yani arkadaş arkadaşa diyecek ki böyle gün içerisinde konuşurken ya bu dünyada çok yoruyor. Neyse ki inşallah yani ahirete gidince eğer Allah mağfiret ederse cennette vayen ne güzel olacak. Eğer böyle diyene ya sen ahireti bırak da bugünkü haline bak diyorsak gidiyoruz böyle konuşunca bile öyle diyesimiz geliyor. O zaman biz gerçek şuur düzlemimizde. Ahireti oraya yaklaştıramamışız demektir. Gerçek konulara, muhabbetlere gelmiyorsa, ben biliyor musun üniversiteyi bitirince şöyle bir araba alacağım, ben de beğendim, geçen yerel bir araba, yerli arabayı tanıttılar, hemen içimizde bir ajanda yaptık. Ne zaman çıkıyormuş dediler, 2023'te, güzelmiş, hakikaten şekilli vesaire, beklenti, o gerçek bir yerde doğuyor ama Kur'an'da Cenab-ı Hakk ayette bir şeyden bahsediyor, son, daha, son derece ileri olağanüstü bir vadi var cennette, yiyeceklerden, içeceklerden, mutluluklardan, eşlerden, beraberliklerden, hastalığın olmadığı, yorgunluğun olmadığı, bıkkınlığın olmadığı o مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ İçinizin çektiği her şey وَتَلَذُّ Ayun Gözünüzün görüp de lezzet aldığı her şey وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Bundan öte iddia edeceğiniz her şeyde yani taleplerinizden de öte böyle abartılı iddialarınız yani şöyle de bir şey olamaz mı diye. Cenab-ı bunlardan sonra da sizin hayal edemediğiniz وَلَدَيْنَا مَزِيدَ Bizde fazlası var sizin hiç aklınıza düşmeyenler. Şimdi bu bizde 24 saatimizin içerisinde, düşünce dünyamızın içerisinde, beklentilerimizin içerisinde hiçbir karşılık bulmadan yaşıyor isek o zaman ahirete iman ve ahirete dönük amel ahirete dönük bir yaşam kurmaktan nasıl söz edeceğiz yani bir yerde amaçlar koymuşuz o amaçlar o kadar hayali ki hiç beklentimiz içimize doğmuyor başka amaçlarımız kalbimizi doldurmuş o zaman biz bu kalbi canlandıramayız biz sahici riyadan neden neden riyadan uzaklaşamıyoruz diye soruyoruz kendimize Niçin riyadan uzaklaşamıyorum yani hala riya içerisindeyim, gerçek bir niyete kavuşamıyorum, samimiyetle bu sürece giremiyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu vadine beklentiyle tutunmamışsınız henüz, bunu gerçekçi bulmuyoruz. Bakınız şu andan itibaren haftaya kadar gerek kendi konuştuğunuz veya düşündüğünüz veya hayal ettiğiniz, veya gerekse etrafınızdakilerle paylaştığınız hususları tarayın, böyle bir gözden geçirin. Bu geçen haftayı da yapabilirsiniz, gelecek haftayı da. Burada hep dünyaya dair beklentilerimiz esas teşkil etmektedir. Kendi iç en samimi dünyamızda da böyle. Yarın için bile en yakın planda bir, bir şey vardır, bir yemek vardır, işte sınavlar bitti, bir buluşma vardır... Memlekete gitme, buluşma bir şeyler vardır bize, bizi hayata bağlayan dedikleri. Hep bağlamak geçiyor, bizi hayata bağlayan, bir heyecan veren. Önümüzdeki ay mezuniyet vardır birilerinde, birilerinde başka bir şey vardır, bir seneye mezuniyet vardır. İleri doğru da bunu yaparız, daha ileri sonra bir evlilik beklentisi vardır, çoluk çocuk vardır. Ne bileyim bir aile kurup ondan sonra ver sen tatiller, işler, çalışmalar. Artık bir döngüler falan vardır böyle. Bir şeyleri hep beklenti eder kurarız. İyi arabalar almak vardır, iyi şeyler vardır. Bir dünya çöplük gibi her şey var. Orada bir yerde böyle kenarda kıyıda gerçekten bir beklenti olarak Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerinden bir tanesini bile bulamadık. Yani eğer ben böyle birbirinin içine girip beklenti dünyasına uzanabilmenin imkanı olsaydı, hani onu böyle bayıltıyoruz içine girip bakıyoruz ne beklentileri var. Seneye de bunu bekliyormuş. Sonraki senelerde de bak şundan hayalini kurmuş onlar var orada, kurcaladık yani böyle, girdik her tarafa baktık bir tane şey bulamadık. Cenab-ı Hakk'ın Vadi böyle cennete gideceğini umuyor, orada böyle hayaller kurmuş, cennette şöyle evi olacak, hayaller kurmuş şöyle binekleri, tahtları olacak şöyle, yok hiç böyle. Eğer gerçek, beklentiye indirmediysek o zaman hayata da inmeyeceğini ve kalbimizin mutmain olmayacağını harekete geçmeyeceğini bilmemiz lazım. Geçiremeyeceğiz de sonra oturup niye riyakarlık yapıyorum diye kendimizle dövüşeceğiz. Sonra oturup niye yalan konuşuyorum, niye başkalarını kazıklıyorum, niye hilekarlık yapıyorum, niye sahici ibadet edemiyorum. Niçin bir şeyleri kaybedince çok üzülüyorum? Hani değersizdi... <gülüyor> Verdiklerimizden ötürü çımarmayasınız, geri aldıklarımızdan ötürü üzülmeyesiniz diye dediği sürece giremiyorum. Bir şey elime geçmezse depresyona giriyorum. Bildiğin depresyona giriyorum. Beklentisine girdiğim bir şey olmayınca yıkılıyorum. Bu... Elimizdeki bu kalp dediğimiz kabı, böyle şeylerle doldurduğumuzun kanıtı gibi aslında. Yoksa eğer ahiret yani uyanmış, dirilmiş, online olmuş, çevrime girmiş kalp, Cenab-ı Hakk'ın beklentisine tutunmuş, bunun özlemi içerisine girmiş, uzaktan uzağa kokusunu alıyor adeta. Bu dünya, böyle bir kalp dünyadan kaybettikleri ile... Bu bahsettiğiniz düzeyde yıkılmaz, üzülmez. Yani adamın trilyonları var üç kuruş bir şey kaybetmiş, güler geçer. Yediği yemek yediği yerde şey servet bırakıyor adeta neredeyse. Çünkü sahip oldukları yanında bir hiç gibi adeta. Beklentiniz çok büyük ise onun yanında dünyadaki büyüklükler küçülecek ve küçük kalacaktır. Kalbin uyanması böyle bir şey, matematiksel bir durum aslında. Gerçek vaade tutununca, o uğurda gerçek davranışlara girebiliyor ve artık alternatiflerini ciddiye almamaya başlıyor. Biz ise bu arada kaldık. Eğer amaçlarımızı gerçeğe dönüştüremez isek, arkadaşlarımızla buluştuğumuzda arabaları, markaları konuştuğumuz kadar, evleri, binaları, işleri, iş imkanlarını, iş fırsatlarını konuştuğumuz kadar, En az onlar kadar diyelim. Bizi heyecan verme noktasında da sadece gerçek beklentilerimiz, bizi sahiden heyecanlandırmıyor ise biz e, henüz o yola giremedik. İlahi sevgiyle bağ kurup karşılığında sevgi umacak ve kalbimizi bu uğurda Cenab-ı Hak ile tutunmaya ve böyle kıpkırmızı bir şekilde artık aydınlanmaya, canlanmaya giremeyeceğiz demektir. Benim vaktim burada doldu. Ee, aslında 45 dakikaya kurmuştum vaktimi ama 45 dakika çalmaya başladığında çok erken bir evresiydi söylemek istediklerimin. Ama yine de e, sorularınız varsa bir 10 dakika 15 dakikada sorularla vakit geçirebiliriz. Konular zaten iç içe gelişiyor. Daha bir serbest farkındalık buluşmaları yapıyoruz. Yine böyle devam ederiz ama Ayrıca soru sormak isteyenler, soru sorabilirler. Buyurun efendim. Az önce dediğiniz ahiret sahnesi olarak, Bir mikrofonu verelim, ben bile duymuyorum çünkü. bilim herhangi bir bahsediyor. Yani kendimizle alakalı. Baksak, ya ben kendi örneğimden yani çoğu zaman kendimi böyle yakalıyorum. Kişi farzları yaparak muhedefdeki ikram şiddetinebilir <gülüyor> mi? Onları hayal etmeyebilir mi? Şimdi farzları yapıyor, tamam ama beklentisi yani böyle bir heyecana sahiden inansa ve böyle bir gerçekliğe sahiden inansa beklentisine girer beklentisine girse heyecanı onu sarar ve diğer büyüklükler onun gözünde küçülür ama aynı kişi dediğiniz gibi bu heyecanı yaşıyor, beklentileri böyle, dünyevi bir şeyler kaybettiği zaman e, böyle bir yıkılma yaşamıyor çünkü diyor ki Cenab-ı Hak alıyor veriyor, beni sınıyor zaten diyor hepsini kaybedeceğim yani kuş bakışı bakıyor hayata başıyla sonuyla ama böyle bakmıyorsa farzları yerine getiriyor olması Orada ya riyakarlığa girecektir, ya namaz boş beleş bir şeye dönüşecektir. Eğer dünyevi büyüklüklerle namaz arasında kalınca bu kez de namazdan ödün verebilecektir. Çünkü amaç dediğiniz uğrunda her şeyin harcandığı şey demektir. Amaç sistem onun için işletiliyor demektir. Eğer amaçlarımızı biz, varlığımızı Cenab-ı Hakk'ın vaad, Niye Cenab-ı Hak vaatlerde bulunuyor, buraya çağırıyor ve sarı'u <gülüyor> ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhâ semâvâtu vel genişliği yerler ve gökler kadar olan cennet için birbirinizle yarışın <gülüyor> o iddetil muttakîn o muttakiler için hazırlanmıştır şimdi bu amaca girdik yarışmak istiyorum ne yapmalıyım ellezîne yunfikûne fis sarâi ve'd-darâi günde de harcar Kötü günde de harcarlar. Şimdi yani gerçekten buna tutunmuş kimseler, iyi günlerde de parası bolken de harcayabiliyor, kötü günlerde de harcayabiliyor. وَالْكَاظِم۪ينَ <gülüyor> الْغَيْضَ öfkesini kontrol edebiliyor, gayzını bastırabiliyor yani ortamda onu duygularına kadar ters şey yapacak bir şey olsa da Kendisini kontrol edebiliyor. En ileri kontrolden örnek vermiş Cenab-ı Hak. وَالْكَذِمِينَ <gülüyor> الْغَيْضَ Bu gayız dediği böyle olağanüstü öfke demek. Onları tutabilir o öyle kimseler. Çünkü gözünün önüne ahireti ve cennetteki beklentileri almış. Dünyadaki değişken durum dalgalanmalar artık ona göre çok sığ, yani çok büyük bir şeye yerken açmış. Eğer amel üzerinden kişinin durumunun e, anlayabilecekse bunlar üzerinden hakikaten böyle bir kontrole kavuştun, Cenab-ı Hak seni kendisiyle dünyalık şeyler arasında bıraktığında Cenab-ı Hakk'ı tercih edebiliyorsun ki bunun en şey örnekleri infaktır. Ondan sonra o zaman sen amaçlara gerçekten tutunmuşsun demektir. Biraz biraz bu amaçları öğrenip muhabbetini de ama tanımadığın bir amaca nasıl tutundun orasını da yani kendim için soruyorum. Cenab-ı Hak bunu tafsilatıyla anlatıyor. Yani şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. O yüzden bunları anlatmak, paylaşmak, konuşmak insanın heves etmesine yol açar. Yani niye bir araba yaptık dediler, gösterdiler içini bir de anlatıyorlar saatlerce. Hiç göstermeden deselerdi ki kılıfıyla kalsaydı bir araba çok güzel. Bitiyorum o arabaya der miydik? Millet güler ya yani neyine bitiyorsun yani arabayı daha açmadılar ki üstünü. Olsun. Dolayısıyla yani içerik ile ilgi arasında doğrusal bir bağ var. İçeriği bilmeden ilginiz var diyemeyiz. O zaman içeriği biliyoruz ilgimiz uyanıyor. Orhun abidelerinde yazıyormuş kör, köz, körmese könül işte şey yapmaz yani arzu duymaz oradayım. Bunu arzu diyebilmek için görmek, bilmek, duymak, heyecanına girmek, konuşmak, paylaşmak lazım ki gerçekçi bir arzuya dönüşsün. Yani belki etraftakiler şey diyecekler, kafayı sıyırdı, artık dünyadan geçti, ahiretteki şeyleri konuşuyor. Tam da bu halinde bile dünya ile de ilgileniyor ama amaç düzeyinde değil. Çünkü bir şeyle ilgilenmeniz illa onu amaç haline getirdiğinizi göstermez. Ben burada çalışıyorum, yiyorum, içiyorum, şey yapıyorum. Amacın ne deyince burada çalışmak. Ya zaten çalışıyorsun. Amacın ne? Biraz daha çalışmak, mesela şef olarak çalışmak, müdür olarak çalışmak ama hep burada amacı burada bitiyor yani. Hayır, ben burada çalışıyorum. Şef de olabilirim, şu da olabilirim. O Allah'ın nasip edeceği şeye bağlı. Amacın ne? Amacım hayatımı istikamet üzere yaşayıp O Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği güzelliklere kavuşmak. Leyhemas suna fiha nasabun. Bize burada yorgunluk değmiyor. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبُ Burada bize bıkkınlık da gelmiyor. Bazıları cennet tasviri yapıp diyorlar ki ne o öyle her şey geliyor istiyorsun ve ben orada bıkarım diyor. İyi sen gelme o zaman, cehenneme atsınlar onu. Yani Halbuki buralarda böyle bir yer var deseler, sabah oturuyorsun böyle getiriyorlar, yemekler seriliyor bilmem ne böyle etrafta şey Ölür diyor ki, toptan mı yoksa, tek bir fiyat mı yoksa şey mi onu öğrenmek istiyor. Bakıyorsun bir yanıyla dönüyor diyor ki, ne öyle nehirler bilmem sular şeyleri. Araplar suların heyecanına girmiş de o yüzden nehirler falan demiş. E dönüyorsun bu tarafa, suyun hiç kesilmediği yerde kendisi bir tane saray yapmış, fıskıya koymuş girişine. tarafı çiçek bilmem ne yapmış. Bu tam da bizim beklettiğimizde aslında örtüşen ve eğer okuduğu okursak, Cenab-ı Hakk'ın tasvir ettiği, anlattığı şekilde dikkat kesilirsek bu tam da bizim beklentimiz olan şey. Hazreti Adem'in bu uğurda neredeyse günahı göze aldığı bir süreç. Dolayısıyla bilmek, paylaşmak, konuşmak bu ayetin müminler ahireti yakın düzeyin ahirette yakın düzeyindedirler. Hemen o ilk sayfa, ikinci sayfa o bilahiretü'm yu'kînûn. Bu böyle olmadı sürece korkmak lazım. Böyle olabilmesi için de Paylaşmak konuşmak ve amaç haline getirmek gerçek bir amaç haline getirmek lazım başka soru Buyurun aleykü selam Evet saadet döneminde, yani dayanıklılığın daha çok evde Neler yapılması. Yani, özellikle yani gençler bulunduğu ortamlar etkileniyorlar bu ortamdan. Evet. Yani, neler yani, eten, için şey. Şimdi kendimizi yönetmek çok bu sürecin zaten kendisi zorlu. <gülüyor> Cenab-ı <gülüyor> Cenab bir defa bize şu opsiyonları vermiş, etrafta ilgimizi çeken, bizi kendine çeken dünyayı ilk amaç edindiğimiz veya denediğimizde bize hemen yanlış oldu seni atıyorum cehenneme demiyor. Epeyce bunu bir deneme fırsatı veriyor bize, çok deniyoruz. O kadar bir noktaya kadar deniyoruz ki bilinç noktasında yani bir şey çıkmıyor bundan artık haline geliyoruz. Yani kendimizi nasıl kontrol edeceğiz, geri almaya başaracağız bir yerden sonra diyoruz ya, her defasında gözümüzü alıyor, heyecanımızı, ilgimizi şey yapıyor ama kaç denedim böyle oluyor. Ben kendimi buradan çıkarmak istiyorum, artık kontrol etmek istiyorum. Mesela adam sigara alışkanlığına girmiş, dünyada çoğu kişinin tutkuyla bağlandığı bir şey yahut içki değil mi? Konuşuyor diyor ki yani bırakmam lazım aslında yani aklen düşünüyorum çok zararlı bana ben de çok istiyorum ama bu aramızdaki bağ nasıl koparacağım? Yani dünya ile çünkü bu şu an böyle diyorum diyorum ama birazdan yemek yiyeceğim yemekten sonra bir aşağıdan bir şey gelecek böyle bir dürtü iç hadi. O kadar klasik ki yani o kadar klasik Hele bunu da bir içelim de ondan sonrasında daha uzun vadede düşünürüz. Şimdi kontrolün, kontroldeki kişinin e, dünyaya karşı, onun çekiciliğine karşı, büyüsüne karşı e, harekete geçmek istemesi kadar güçlü bir şey yok. Bunu istediği andan itibaren Hz. Yusuf gibi ellerini açıyor. Ya Rabbi ben bırakmak istiyorum, bırakmak istiyorum ama… Bırakmak biraz ciddiyetten şöyle dua edelim falan dedim geçen birinin yanında, ya o kadar değil hocam başka zaman yaparız. Tamam demek ki yolu bu, yolunu bir öğreneyim dedi, onu başka bir zaman yap. Korktu gerçekten işe yarar da hani bırakırız falan diye. Şimdi demek ki irade dediğiniz şey Cenab-ı Hak'la yani, hatta bunun içerisinde telkinler de var yani dua bunda bunun bir parçası. Hazreti Peygamber diyorlar ki işte günün belli vakitlerinde ve özellikle yatarken, kalkarken kişinin şimdi psikologlar bunu keşfediyorlar belli başlı. işte kişinin kendisini telkin etmesi, sen böyle bir şey yapmazsın, bırakırsın, bırakmalısın, kendini aynaya döndeki bırakmalısın, sen içecek adam değilsin, bırak bu kö diye diye bu yalan değil. Çünkü bu bahsettiğimiz e, varlığımızdaki karar mekanizmalarını irademizle yönetmeye çalışıyoruz. Kişinin yatarken, Allah'ım benim şöyle yanlışlarım var. Bırakmak istiyorum, kendisiyle konuşuyor veya kalktığında veya namaz Allah Azze ve Celle ile irtibatında yaptığı şey bundan daha ötesi, hem kendisiyle hem de her şeyi yöneten yüce kudrete sığınarak yapıyor bunu. Hangi kötü alışkanlık olursa olsun en güçlü bağlantıları oluşturmuş olanlar bile Bizim gözümüzde en mümkün değil, olanıklı değil yapamayacağım dediklerimiz bile sadece bir şartlanmadan ibarettir. Adım attığımız takdirde Yaradan'dan bize kuvvet ver dediğimizde inanın deminki sahnede Hz. Yusuf'un yaptığını bile başarmamız mümkündür. Çünkü o güç Allah Azze ve Celle'nin sağladığı. لَوْ لَا اَنْ رَأَ Rabbinin bürhanı diyor ama o bürhanı Hz. Yusuf Aleyhisselam çok istedi. Ya Rabbi böyle bir duruma kalmak istemiyorum. Ya bu öyle bir yanlışı yapmak istemiyorum. Şimdi Allah iyi kimselerden de bahsederken muttakilerden demiyor ki sıfır hiç yanlış yapmamışlar, hiç fuhuş yapmamışlar. Walladīna ıda fa'alu fāḥša'tan o muttakiler fuhuş işlediklerinde diyor bak müfessirler buna çok dikkat çekiyorlar. Diyor ki, bak muttakileri anlatıyor cenab ve onlar için fuhuş yaptıklarında diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu olanca toleransı, biz yeter ki bir deneyim bakayım, aradığım olmadığını göreyim falan derse kul, ki diyor günahsız olanımız yok, bu, bunun bunu bize sağladığı güç, evet dünya çok çekici olabilir ama biz de onu deşifre edebilecek İmkanlara sahibiz. Cenab-ı Hak bize toleransla yaklaşıyor. İrademizle iyilerden kalabilmek, iyi olabilmek için denedim işte ya bir şey yok. Sadece kendimizden mi? Başkaları da var. Bizden daha ileri gidenleri görüyor. İlla dibine kadar her günah denemek zorunda da değiliz. Yani başkalarını görüyorum. Bu yolun yolcularını görüyorum. Hikayelerini okuyorum. Bir yanda sayf gazetenin ilk sayfasında... Beze beze, dünyanın güzelliklerini bana amaç olarak sunuyor. İkinci sayfayı çeviriyorum. O güzelliklere adanmış kimselerin ne kadar çirkinleştiğini, ne kadar kötüleştiğini görüyorum. Ha, o zaman ibret dediğimiz bir şey ile muazzam bir kontrol gücüne sahip olabiliyoruz. Bizim yakamızı bırakmıyor o düşünceler. Yanlışı yaptığınızın sabahına veya akşamına veya peşi sıra Cenab-ı Hak böyle üzerine yıkar insanın. O düşünceleri, suçluluk psikolojisi diyorlar bunlar, bunu bir iki falan kendimizi zapt ediyoruz. Yani dünyanın üzerimizde amaç ve amaç büyüklükleri olarak vazgeçilmez bir şeyi yok. Biz aklettiğimiz sürece sıyrılabiliyoruz ama akletmez isek, özellikle ister isek veya en kötüsü Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerinden vazgeçersek, hani önceden anlatmıştım atın ölümü arpadan olsun diyen bir yaklaşımı, o zaman kaybedenlerden oluyoruz. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ Allah diyor ki onlarda bir hayır bilse onlara kesinlikle işittirmeye devam eder, işittirir, kurtarır. Dolayısıyla kötü ortam bilmem ne bizim ortamımızdan çok daha kötüsünden ne mühtediler çıkıyor öyle değil mi? Yani ne kadar kadar hızlı dönüşüyorlar, ne kadar hızlı iyileşiyorlar. Adam dedi ki hocam içsem ne olacak? İçemiyorum ki. İçince de daha kötü. Demek arada böyle zaman zaman kaçırdı. O daha zor dedi. O yüzden bıraktım dedi yani. Başka soru? Buyurun efendim. Bir de kolaylaştırması var Cenabı Hakk'ın. Yani baştan zor geleni süreç içerisinde وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَةِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي kulubikum Yani şu anki halimizle kalmayacağız. Süreçte adım attıkça bir değişim yaşayacağız. Allah bize bugün zor gelen, mesela uzaktan bakıyor diyor ki namaz, her gün abdest yapamam ki ben diyor şimdi. Bak namaz olmasaydı giderdim ama yapamam diyor yani. Ben kendimi biliyorum diyor. Sen kendini şu anki halinle biliyorsun. Bu süreçte girdiğinde Cenab-ı Hakk'ın buna bunu sana sevimli hoş kılacağını bilmen lazım. Gerçekten öyle mi oluyor? Habbebe ileykumul iman. İmanı size sevdirir, o zeyyenu fi kulubikum. Kalplerinizde onu bezer, güzelleştirir. Tam tersi bugün hoş gelen şeyleri bir zaman sonra na hoş geldiğine tanık olmaya başlarsınız. Karraha ileykumul kufra ve'l fusuka ve'l isfansıklık azgınlık, bunlar dün hoş gelirken bu süreçte artık kötü gelmeye başladı. Çok da çekmiyor beni. Bu Cenab-ı Hakk'ın ettiği bir şey. Böyle değişebiliyoruz süreçte. Bu ters yüz olan, alt yüz olan e, yanımız. Dolayısıyla kendimizi hep böyle olacağız diye, yapamayız diye yani o yüzden hep böyle dünyanın büyüklükleri bizi illaki aldatır diye e, sanmamalıyız. Hidayet dediğimiz bir süreç bir uyanış, yani ne kadarını yaşadık bilmiyorum ama artan bir şey bu. Dilerim Allah Azze ve Celle en iyi düzeylere kadar bizleri de eriştirsin. Kendisine kavuştuğumuz günde tam da o selim kalple, sağlıklı kalple gelenler dediği gibi kimseler olarak ulaşalım. Buyurun sorunuza. anlıyor. Ya. Yani Allah'ın razı e, olabileceği o fiili işlerken onu düşünür, yani onu düşünerek bunu minimalde e, o bize daha bir şey olabilir mi yani bu şekilde Evet Cenab-ı Hak'ın rızası bu rızaya eşlik eden somut büyüklükleri de Cenab-ı Hak kullanmamız için yani hayal edebilmemiz. Çünkü biz bir beden içerisinde belli arzular üzere bu arzular da duygularımıza etki ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rızası dediğimiz büyüklük bir tür, bir çeşit tamam mı? Ama bunun yanı sıra yemeler, içmeler, ondan sonra içkiler, alemler, ayetlerde bunlar var. Ondan sonra eş hayatı, birliktelikler veya işte Kur'an'da nelerden bahsediyorsa Cenab-ı ne tür mutluluklar vaat ediyorsa, bunlar üzerine yoğunlaşıp, beklenti düzeyinde hayal kurmak, orada olduğunu, artık ölümün ortadan kalktığını, kaygıların olmadığını, hastalık kaygısının, sevdiğini kaybetme, ne bileyim yani böyle bir yer olacak ve o yüzden ben bugünden mutluyum beklentisi den söz ediyoruz. Ve bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, onu razı edebildiğim bir süreçte gelişecek dediğimiz zaman kendimizi Allah'ın razı olduğu bir hayata bunun da verdiği bir etkiyle itebiliriz. Ama düşünün ki insanlar çoğu gençler insanlar bizler bunu hayal olarak canlandırmadan bunu gerçek bir beklentiye dönüştürmeden dini amellere yönlendiriyoruz. Hem kendimizi hem çevremizdekileri gayesiz bir iş gibi durmaya başlıyor gözlerinde. Yani heyecanla eşleşmiyor, duygularımızla eşleşmiyor. Halbuki aynı duygularımızın bunlarla da eşleşme ihtimali var. Ya sen ben şimdi bundan vazgeçiyorum, Allah bana neler karşılığında verecek ve bu koca bir iman demek. Eğer hayatın, düşünce dünyamız hayatta bu merkeze getirip oturtulmaz ise biz gerçekçi bir yolculuğu yapamayız. Ahirete yakinen imandan bahseden Cenab-ı Hak'tır. Başka? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sabrınız için. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.